Yanılmıyorsam Litvanyalı veya en azından o dört Baltık ülkesinden bir ama Litvanyalı yanılmıyorsam Nils Muisniyek herhalde kötü telaffuz ediyoruz ismini ama Nils Muisniyek daha önceki komiserin yaptığı Türkiye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 28 Mayıs 2013'te İstanbul Gezi Parkındaki protestoların e, bu, presos, bu pardon, protestolara polisin gösterdiği e, orantısız e, güç ve şiddeti e, üzerine e, odaklanmış rapor çünkü e, komiser e, Türkiye ziyaretini Temmuz'un ilk haftasında yapmış yani Gezi e, olaylarının e, en sıcak, en yapıştırıcı. Evet. Evet. Ee, burada ağırlıklı olarak bu aşırı güç kullanımı, gözle şartçı gazın aşırı ve yanlış biçimde kullanılması, gözle şartçı gaz kapsülleri, kapsüllerinin silahtan atılan cisim gibi kullanılması.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 Ölen kişilerin, yaralanan kalıcı yar sakatlanmalara neden olan kişilerin, yaralanan kişilerin, e, gözaltına alınan kişilerin sayılarını veriyor. Ve tabii e, burada e, esas sorun, sorunun e, polisin e, aşırı e, güç kullanması ve e, elindeki e, araçları e, bir e, silah olarak önleyici önleyici e, araçlar değil bir e, saldırı silahı neredeyse olarak kullanmasına e, işaret ediyor. E, diğer taraftan e, şunu da e, belirtmek lazım. E, raporda polisin de e, aşırı e, yoğun çalışma e, süresi e, polisin çalışması e, çalışan kişi olarak haklarının ihlal edilmesi, polis sayısının yetersizliği, burada kullanılan polis sayısının, bu işlerde kullanılan polis sayısının yetersizliği gibi konular da dikkate alınmış. Bir de yasalarla ilgili ilginç bir gözlem var. Şöyle bir ifadesi var, diyor ki... la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 Bunun yasal olarak alanını da çok daraltını yani e, kaymaklı ekmek kadayıfı diyelim buna evet. çift katlı. E, buradan hareketle e, Türkiye'de e, bu e, kolluk kuvvetlerinin e, yaptığı e, yasa dışı eylemler.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 Evet yani bu hem sistemik sorun olarak ortaya koyması çok önemli... ...hem de sivil itaatsizlikti biraz önce tarif ettiği işte... Ö Ö Ö ...Konseyi İnsan Hakları Komiseri'nin yani kanuna aykırı olabilir ama meşru... Yani, şiddete başvurmadığı evet, sürece... Şiddete, hakikaten baş, sizler, evet, çok şiddete başvurmadığı sürece... E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 E, kolluk görevlilerine yakalama esnasında e, çok e, fazla e, yetki verilmesi ve darp kişilerin darp edilmesinin e, bir olağan e, eylem, yakalama e, eylemi e, olarak tanımlanması. Bu da tabii özellikle toplantı ve e, gösteri güçleri dağıtılmasında e, polisin e, müdahalesinde çok karşılaştığımız bir e, sorun Ee, bu sorun, bu sorunlar e, tabii ateşli silahların kullanılmasıyla ilgili sorunlar da değinmiş. Bunu daha önce e, ele alınmıştı diğer raporlarda. Ee, bir ilginç e, sorunu daha belirtmiş e, raporunda komiser. Polisin e, görevi sırasında kişileri durdurup kimlik sorma yetkisi. Bunun da çok ciddi ihlaller içerdiğini ve bu bu ihlallerin göstericilere ve protestoculara karşı suistimal edilme riski bu bu yetkinin göstericilere ve protestoculara karşı suiistimal edilme riski olduğuna Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükmettiğini hatırlatıyor komiser ve tabii ki izleme ve kişisel verilerin toplanması başlığı altında da daha önceki komiserin belirttiği sorunların devam ettiğini yani polisin izleme tedbirlerinin özellikle de telefon dinlemesiyle ilgili uygulamaların yasalarda bu konudaki teminatlar olması insan haklarına ilişkin teminatlar olmasına rağmen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 kodadı yollayarak e, kodadı vererek evet, e, işte evet. Mehmet Altan, e, Ahmet Altan baraz tarafkastisinin bazı çalışanlarının e, telefonlarını yargıya kodadı vererek evet e, yargıyla cordone yani cord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 geriye savunulacak, insan haklarını temel özgürlükleri koruyacak bir mekanizma yok demektir. Hani şu, bu şeye benziyor. Ee, bu Amerikan Gizleme Servisi'nin gizleme, e, dinleme servisi NSA'nin e, e, izi, izleme izinlerini her seferinde yargıdan kod adıyla, Obama'nın kod adıyla veyahut Merkel'in kod <gülüyor> adıyla almasına benziyor. Ve yargı da bunu biliyor tabii. Ee, a... a izin veriyor. Yani bu inanılır gibi değil. Yani yargının da bunu biliyor olması gerçi bilmiyoruz dediler ama o o, o kod adlarının o, o verilen isimlerin kod adı olduğunu anlamamak için herhalde Türkiye dışında bir yerde yaşıyor olmak lazım. Evet. <gülüyor> e, yabancı isimler verilmişti değil mi o kişiler evet. kod adı olarak? Böyle Arap, Afgan filan gibi isimler. İran, evet. Afgan filan isimler. İşte gibi.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 Ağırlıklı olarak son bir yılda ve özellikle de gezi protestoları sırasında çok daha ortaya çıkan, kendisinin de uzun uzun ele aldığı polisin işlediği ağır insan hakları ve özgürlüklere yönelik, insan hakları ilerleri ve özgürlüklere yönelik tehdit ve ihlaller bu ağır yaralamaya kadar kalıcı yaralamaya kadar sakatlamaya işte 11 kişinin gözünün kayboldu, gözünü kaybetmesi travma geçirenler bir kişi da, hala daha e, suni yaşam ünitesinde tutuluyor değil mi? Evet, e, Belkin Elvan evet. Belkin Elvan ayrıca Lobnail Lami'nin durumu da daha çok uzun bir tedavi gerektirecek. Tedavi gerekt Bunlar olurken e, bir başbakanın yani bu polisin e, yaptığı işlemlerden dolaylı biçimde e, İçişleri Bakanı dola, doğrudan kendisi de İçişleri Bakanı'nın da kendisine bağlı olduğu için dolaylı biçimde sorumlu olan bir kişi polis bu olaylar karşıda polis kahramanlık destanı yazdı diye övdüğünde e, bu, bunu nasıl tarif edeceğiz? Suçlu ve suçluyu övmek mi?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 ...yürütülen e, gösterilerdir. E, herhalde oradaki... E, ...listede... ...örneğin Fransa'daki gösteriler... ...veyahut... E, ...Amerika'daki gösteriler de yer almıyordu. Fransa orada. var. Ha, Fransa karışıklık var. olan ülkeler arasında Ama görülüyor. Amerika'yı koymamışlar. Fransa'yı koymuşlar, Türkiye'yi koymamışlar. O zaman benim teorim bile çöktü. <gülüyor> e, tabii burada... E, ...gerçekten bir de... E, Bu eylemleri e, savunurken orayı ayrıca e, başka programlarda ele alıyorsunuz. E, şu cemaatle AKP arasındaki kavga e, sırasında ortaya çıkan e, ifşaatlar da var. Evet. Vahim ifşaatlar var. Onları e, Ali Bilgele zannediyorum e, ele aldım evet, daha evet, önce. Evet, etraflıca konuşmaya çalıştık. E,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 Evet. Yani çok ilginç aslında çünkü mesela Zaman Gazetesi'nde de bugün şeyden bahsediliyor. Sarı Süfü'n dava Etem Sarı Süfü davasında eee hakim, ve hakimin uykuya kaldığı sonra, sonra de... da hiç gerekçe göstermeden hiç böyle bir talep olmadan davadan çekilmesi işte takma, peruk takma, bir kaş ve gözlükle geçen çok tuhaf bir dava.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 yargı mensupları için öncelik aidiyetleri değil evrensel hukuk kuralları olmalıdır. E, bundan sonra dedi. <gülüyor> Tersine çıkarımla yani, ya yani. inanılır gibi değil. Bugüne kadar ki aidiyete göre geçiyor. İnanılır gibi değil. İşte evet. yani bunu söylemiş olmak şapka. <gülüyor> şapka çıkartıyor. Evet. evet. yok. bence burada bitirelim. İyi günler. Görüşmek üzere.